Bir önceki sohbetimizde oruç üzerinde durmuş idik, son olarak kefarete vurgu yapmış idik. Kefaretin normal sıralaması neydi? Birincisi köle azadıydı, sonra iki ay peş peşe oruç idi, onu vurgulamıştık, ondan sonra altmış fakire yemek şeklindeydi. Bu, Oruç ile ilgili bizim hani halk dilinde 61 gün diye ifade edilen şeydi. Normalde tekrar ediyorum, kefaret nedir? 2 aydır. Artı tutamadığı günlerdir. İşte bir günse o bir gün 61.si odur genellikle. Öyle gelir demiştik. Dolayısıyla kefarette de ölçü neydi? Yani fakirlere yedirilecek ise 60 fakire iki öğün sabahlı akşamlı yiyecek vermek fiilen onu doyurmak idi. Onu dire getirmiş idik. Bu maddi olarak para olarak verilebilir mi? Evet, verilebilir. Buranın hesabı nedir? Sadakayı fıtır hesabı gibidir ve bir insanın ayeti kerimede yemin kefaret ile ilgili belirildiği gibi ailesinin yediği ortalama yemek üzerinden yapılırdı. Bunları paylaşmıştık. Aynı şekilde öyle yapmadık da para vermedik de fiilen bu fakirleri sabah akşam iki öğün günde doyurduk. Evet olabilir mi? Olabilir demiştik. Son olarak burada niye Oruçla itikaf bağına vurgu yapacağız. İnşallah sonra zekatı paylaşacağız demiştik. Oraya gelmiştik. Tamam. İtikaf bir insanın bir ibadet haneye veya ibadet mekanına çekilerek dünya ile irtibatını azaltması, kendisini ibadet ve zikre, ilme ve irfana vermesi manasındadır. Daha çok vaktini beşeri ihtiyaçlarından ve arzularından çok ibadet manası taşıyan ve kendisini ecir kazandıran şeylere yöneltmesi demektir. Günümüzde giderek azaldı. Ama yeniden çoğalmaya da başladı. İnşallah çoğalır. Çünkü insanın bir kere insan cemiyet içerisinde yaşamalı ve cemiyete fayda doğrudur. Ama insanın bazen geriye çekilerek uzaklaştırarak şöyle bir kendisini baştan aşağı yeniden yenilemeye tefekkür dünyasına, manevi haz dünyasına, manevi ağırlıklı dünyaya çekmeye de ihtiyacı vardır. Esasen bu demektir. Yalnız erkeklerle kadınların itikaf şekillerinde farklılık vardır. Şimdi onu dile getireceğiz. Erkeklerin vakit namazlarının kılındığı bir camide, ne olacakmış? Beş vakit namazları bir camide. Kadınların da evlerinin uygun bir köşesinde Allah rızası için kendini ibadete vererek kalmasına ne denilir? İtikaf denilir. İtikafı tekrar ediyorum. Erkeklerin vakit namazlarının kılındığı bir camide, kadınların da evlerinin uygun bir köşesinde Allah rızası için kendisini ibadete ve zikre ver ver vererek kalmasına bekleyişine denilir. İtikaf denilince ilk akla gelen şüphesiz Ramazan ayının son 10 gününde yapılandır. Ramazan'ın son ay 10 gününde erkeklerin 5 vakit namaz kıldığı camide kadınların evinin uygun köşesinde ibadete kendisini vermesi sünnet olandır. Sünnet itikaf denilince bu anlaşılır. tamam? Ancak itikaf sadece Ramazan ayına mahsus değildir. Başka zamanlarda da yapılır. Ramazan ayında yapılan itikafın Gündüzlerinde de insan oruç tutur normal olarak. Şimdi Ramazan ayının dışında adanarak itikaf yapılacaksa dolayısıyla en az bir gün ve bir gece olması gerekir Hanefiler'e göre. Evet ben itikaf yapacağım dedi. Veyahut işte ben öğrene kadar itikaf yapacağım dedi, Hanefilerde bu geçerli değil. Hanefilerde adanarak yapılan itikaf ibadet manası taşıması için en az bir gün, 24 saat olmalıdır. Ve o adanmış itikafın gündüzü oruçlu olmalıdır. Tamam mı? Yine hanafilerde daha az süre ile itikafa niyet edilmesi adanma değil. Adanırsa günü olur. Yani, itikafa yani mescide giriyor. Bazı mescitlerin kapılarında vardır. İtikafa niyeti yazarlar. Mescide giren itikaf niyetiyle içeriye girsin ve ecir kazansın diye. Nitekim peygamber Efendimiz'e bir insan namazdan önce erken gelir ve namazı beklerse, tayyetül mescit namazı beklerse veya bir önceki akşam namazını kılmış yatsı ile kılmayı mes mescitte bekliyor ise, o sırada bütününde namaz kılıyormuş gibi ecir alır. Tamam o namazda gibi kabul edilir ecir alma konusunda. Şimdi bu şekilde bu hadis var. Diğer hadisler olduğuna göre bir insan daha az süre kalışlarda itikafa niyet ederse hanefilere göre bu mecazi manada itikaftır. Bu şekilde niyet ederek mescide giren insan mescidde beklerken ecir alır. Anlaşıldı? Ama bu asıl itikaf değildir. Diğer mezheplere göre bu da itikaftan parça sayılır. Ama Hanife'de bu ecir kazandıran bir davranıştır. Tekrar ediyorum itikaf deyince en azı bir gün bir gece olur. Gündüzü de itikaflı olma, oruçlu olmalıdır sünnet olan itikaf denilince Ramazan'ın son 10 günündeki anlaşılır bunları birbirinden ayırabildik mi? karışıklık olmasın mecazi itikafların belli bir süresi alt sınır olmadığı gibi oruç mecburiyeti de yoktur yani gireceğiz mescitte 2 saat kalacağız 3 saat kalacağız 5 saat kalacağız bugün ben mescitte bulunmak istiyorum Hele bugün akşama kadar harem-i şerifte bulunmak istiyorum. Resulullah'ın mescidinde bulunmak istiyorum. Bunlar güzel davranışlardır. İnşaat kendisi ibadet ecri ecir kazandırır. Ama biz bu nevi itikaflara tekrar ediyorum. Hanefi mezhebi mecazi itikaf manasıyla bakıyor. Bu da Resulullah'ın diğer hadisi gibi insanı ecir kazandırır. Ama asıl itikaf deyince anlaşılan bu değildir. Asıl itikaf en az bir gün bir gece olur. Sünnet olan itikaf ise Ramazan'ın son 10 gününde olur. 20'sinden sonraki günlerde olur. Bu 9'da olabilir, bu 10'da olabilir. Ayın 29 veya 30 çekişine göre değişebilir. Onun için 20'sinden sonraki günlerde olur dedik. İtikaf sırasında mümkün mertebe dünya kelamı az konuşulur. Zaruri şeyler konuşulur, eğer ilim müzakere ediliyorsa izin, ilim müzakere edilir, çokça namaz kılınır, çokça Kur'an-ı Kerim okulur, çokça tefekkür edilir, kısaca zamanı manevi olarak doldurup insanın kendi nefsiyle ve dünyayla ilgili olan şeyleri azaltması asıl ve temeldir. İhtiyacını dışarıdan getirerek karşılayanlar varsa ihtiyacıyla da uğraşmamalıdır. Yani yemeği de şuydu buydu. Hayır yoksa gidip kendi ihtiyacını alabilir. Bu da mani değildir. Ayrıca erkekler için 5 vakit namaz kılınan cami dedik ama kaynaklarımızda şöyle bir bilgi var. Her camide cuma kılınmadığı için o yıllarda ana camilerde kılındığı için cuma namazının kılındığı bir camide olması daha eftaldir bilgisi gelir. Çünkü cuma gün cuma vakti geldiğinde o camiden çıkıp da kılınan bir camiye gitmek zorunda kalmasın. Aynı zamanda içinde itikaf ettiği bir camide de kılsın ve yoluna devam etsin diye. Dediğimiz gibi nefislerin tezkiye ihtiyacı vardır. Ara sıra temizliğe ihtiyacı vardır. Zikre ihtiyacı vardır. Manevi hazza ihtiyacı vardır. Bunun da şunun için giderek ibadete düşkün olmaktan, biraz kuru İslam'ı yaşarken, İslam'ın zikir ve gönül dünyasını unutmaktan kendimizi alamaz. Bir başka ifadeyle kendimizi de akıntıya kaptır hale geldik. İnsanın kendisini akıntıdan şöyle bir kenara çekerek, zaman zaman ibadet ve tefekkür dünyasına ihtiyacı vardır. Efendimiz yetiştirilirken, nübüvvete hazırlanırken, rama arasında böyle bir devre geçirdiğini bir nevi unutmayınız. Daha sonraki günlerde de peygamber efendimiz zaman zaman itikaf yapmıştır. Noktalayalım ve gerisini sizin tefekkür dünyalarınıza bırakalım. Şimdi zekata geçelim. Zekat. Anabaşlık efendim. Zekata kendimi şey e. Camiler şimdi Ramazan'da sonra kapısı ve itikafalar bir yerlerin haline geldi biliyorsunuz. O yüzden e, nasıl canlı bir itikafa gireceğiz? Evet, hani... Neyse aklıma takılacak şeyler geliyor da vazgeçtim. <gülüyor> şimdi elhamdülillah e, ilerleme oldu, ilerleme oldu derken şunu kastediyorum. Bir zamanlar bir arkadaş grubu on kadar genç arkadaş itikafa niyet etmişler. Adını söylemeyeyim şimdi. Fatih'te bulunan bir camiden de söz almışlar. Sonra imam demiş ki yok demiş ben size cami açamam kusura bakmayın ben o şeyden vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar da bütün planını o camiye göre yapınca başka camide bilmiyorlar. Nerede itikaf yapılır orada yok burada yok birkaç yere sormuşlar tabii çaresizlikten beni aradılar. Ben de sağ olsun bir kardeşimiz vardı talebelikten tanıştığımız ilim irfandan da anlayan bir insan ona telefon ettim dedim camine böyle böyle hocam gelsinler dedi sağ olsun oraya gittiler itikafı orada yaptılar. Ama daha sonra yani gündeme de geldi zaman zaman şimdi artık müftülük şu camilerde itikaf için cami açık tutulacak diye ilan yapıyor. Dolayısıyla işte her bir ilçede belli camiler itikaf için ayrılıyor. Bu iki şey bakın zorlama, giderek artma, yan yana gelme nelere sevap oluyor? Yoksa sıkıntımız yani bakın camiden kopmayalım. Cami bizim ana temel direğimizdir. Bunu da yine unutmayalım ama sağ olsun camilerde kopma konusunda sadece camilerden soğuyanlar suçlu değil. Soğutanlar da suçlu. Soğutanlar da suçlu. Millet takılıyor. Namaz kıldırma memuru diyorlar. Çoğu öyle maalesef. Yani gayretli, düşünen, cemaate bir şeyler vereyim diyen inşallah buradan kazançlı çıksın insanlar ben de onlara öğretirken bir şeyler öğreneyim diyen imamımız kaç tane keşe çok olsa görevdir geliyor Dün bir tanesi takılıyordu bizim arkadaşlardan. Ben önden yani imamla, imamlar diyor dernek kurmuş. Ben de işte vakıf da dernek, vakıf çalışanları dernek kuracağım. Yok sendikası kuracağım diyor. Şimdi arkasından da diyor imamlar diyor namaz kıldırmama grevi alıyorlarmış. Tüm Millete namaz kıldırmıyorlarmış. Şimdi onun gibi gön birisi namaz kıldırmama greve başlarsa yani şaşırmayalım. Çünkü bu kafa onu gerektiriyor ama inşallah o tip anlayışların azalır. İnşallah namaza da cemaatine de hak yola da davet eden ve örnek olan insanlar çoğalır. Yani ümit ediyoruz. Elhamdülillah sevindim. Yani birkaç yıldır, iki 3 yıldır artık hangi şu şu şu camilerimizde sayısı da çoğalıyor. İtikaf yapılabilir diye bunlar müftülükler tarafından belirleniyor. Tamam. İnşallah hayırlı olur. Evet. Zekat efendim <gülüyor> Mekkeli yıllarda, yani biliyorsunuz yaklaşık 12 yılı geçecek yuvarlak rakam 13 diyoruz şey gibi, 12 yılı geçecek bir zaman Mekke'de geçmiştir. Mekkeli yıllarda zekatı andıran sadakalar olmakla birlikte zekat farziyeti ve mecburen zekat verişi hicretten sonradır. hicretten sonradır. İslam devletinin daha doğrusu kurulması ile başlamıştır. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de. Tabi Rabbim bizi bizden iyi biliyor. Diyelim ki zekat toplasanız bunun dağıtımı, bunun depolanması, bunun için insan çalıştırılması, bunu birisine vereceğiniz zaman başınıza gelenler, hatta deponuzun yağlanma, yağmalanması, bütün bunları da düşürmek zorundasınız. Öyle olmamıştır. İslam devleti teşekkür etmeye başladıktan sonra zekat Medine-i Münevvere'de hicretin ikinci yılında, Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz kılınmıştır. Evet. Şimdi önceki Me'ariz suresinde gelen 23, 24, 25, 26. ayet-i kerimelerde zekatın izlerini buluyoruz. Şimdi müminleri tarif ediyor. Ayet-i kerime müminlere vurgu yapılırken ne diyor? اَلَّذ۪ينَ hum al صَلَاتِهِمْ دَاِمُونَ Onlar namazlarında istikrarlıdırlar. Yani beş namazlarını kılınıp istikrarlıdırlar. Bayramdan bayrama, bayram bayrama değil. Tamam, namazlarında daimdirler. İstikrarlıdırlar, devamlıdırlar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومُ Onların mallarında bilinen oranı tayin edilmiş bir hak vardır. Kimin hakkıdır bu? Lisâiri muhtaç olup isteyen demek. Vel mahrum istemiyor ama dünyalı yok demek. Fakir. Birincisi isteyen fakir, ikincisi istemeyen fakir. Daha önce bir kelime efesiyle söylemiştim. Sâil kelimesi birçok mealimizde isteyen manası olduğu için dilenci diye meallendiriliyor. Bu hiç de az değil. Bunu meallendiren. Bu meallendirme yanlıştır. Dilencilik bir meslektir. Var olsa da ister. Yok olsa da ister. Köşeyi dönük olsa da ister. Bacağı bağlıdır. Topal gibi gösterir. Burada dilenir. Daha sonra arka sokağa geçer, bacağı da doğrulur, üstünü başına düzeltir, cebinden arabanın anahtarını da çıkarır, arabaya biner eve öyle gider. Bunlar hiç az değil. Hatta araba almaya kıyamadan parasına dilene dilene ölüp de gidebilir. Ama neticede bu yok değildir. Bu bir meslektir. Farklı bir şeydir. Se'il ise Kur'an'da geçen bazı insana muhtaçtır ama ister de. Allah'a ister de. Bazı insan Yokluk içindedir ama istemez. İkisine de dikkat çekiyor. İstemeyen insan tercih edilir şüphesiz ama muhtaç ise isteyene de verilir. Kapınıza gelen, bu şekilde isteyeni geri çevirmeyin ile ilgili olan hadis-i şeriflerde zikredilen dilenci değildir. Bu nevi isteyendir. İkisini birbirinden ayıralım. وَالَّذ۪ينَ يُسَطِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ O insanlar... Cenab-ı Allah'ın huzuruna gelecekleri o günü, muhasebenin yapılacağı günü, buradaki kıyamet gününü, bütün amellerin belli bir hesaptan geçeceği o günü tasdik eder, inanır ve kendi hayatlarını o güne göre şekillendirirler diyor ayet-i kerimede. Daha sonra tabi açık açık namazı kılın, zekatı verin ifade eden ay, ay, ayet-i biliyorsunuz. Ama burada bu ayet-i kerime farklı ifadeyle geliyor. Ne diyor ayet-i kerimede? Sizin malınızın üzerinde muhtaç olan, mahrum olan insanların hakkı vardır diyor. Yani o malın, o dilimi sizin değildir artık diyor. İslam'ın istediği şu gerisin geri dönelim. Bir insan kendi kazanıyor olabilir, alın teri olabilir, risklere giriyor da olabilir. Bu güzel bir kazanç yoludur ve teşvik edilen de bir yoldur. Ve neticede işçi çalıştırdığının parasını vermiştir, nakleyicisinin parasını vermiştir, borçlarını ödemiştir, düzgündür. Ama varlıklı ve zengin ise biriktirdiği paralar kendi ihtiyacını karşılıyor artıyor. Üzerinden de yıl geçiyorsa bunları paylaşacağız. Bu varlığının istikrar olduğunu, gelip geçici olmadığını bazen gelir, buradan gelir, oradan gider. İstikrarlı olduğunu gösterir. Bu insan ne yapacak artık? Başkalarının da onun malında hakkı vardır. O hakkı da verecek. Malını da arındıracak. Çünkü insanın içerisinde gözünün görmediği, aklının ermediği ama bir şey daha diyeyim. Bir taraftan da kalbini, içini gıcıklayan, tırmalandıran şeyler vardır. Asıl zekat bu temizliği yapar ve o malı berraklaştırır, artık netleştirir ve bereketlendirir. Gerisin geri dönelim. Bir insan zekat vermeye kendi çevresinden başlamalı. Akraba, komşular ve bulunduğu şehir veya kasaba. Bunu tekrar döneceğim, şunun için anlatıyorum bir insan düşününüz diyelim ki 50 bin nüfuslu bir yerde marketi var iyi bir market dürüst bir insan pürüzsüz öyle düşünün hayal edin İnşallah o tip insanımız çoğalır daha önce de söyledim ticaret şerefli bir meslektir kendi mesleklerini tüccarlar yer alıyor tababet güzel bir meslektir doktorluğun tababetin canını doktorların kendi okuyor biz asker ocağı için ne diyorduk Peygamber ocağı diyorduk, askeriyenin kıymetini başkaları, yok kozmetik e, odalar, yok işte aleyhimizde şöyle propaganda yürütülüyor da şöyle oluyor. Hayır, bir müessesenin değerini birinci derecede kendi mensupları yükseltir ve kendi mensupları düşürür. Başkaları ordu haline gelse, bunun için Ki bir insan milletin kendini ettiğini başka onlara yapamaz. Kendileri dik dursalar, yalçın kaya gibidirler, gelen onlara çarpar. Ama içte çürüklük varsa sıkıntı oradan başlar asıl. Gerisini geri döndük. Şimdi zenginlerimize bir zengin düşününüz. Büyük bir market çalıştırıyor. Elhamdülillah aldığı malı güzel alıyor. Sattığını güzel satıyor. İşçinin hakkını veriyor. İnsanlara fiyatı ona göre kimseye borçlu kalmıyor. Üretilen insanların üreterek kendine mal getiren insanların da satın aldığı insan kimseye borç yok. Ve bu insan zekat mevsimi geldi. Ne diye? İlk önce kendi kasabasına verecek deniyor. Akrabadan başlayarak. Niçin diye bakın kitaplarımıza. Herkesin parasını ödese de, şunu yapsa da, bunu yapmasa da o kasabanın, o şehrin onun üzerinde görülmez bir hakkı vardır. Neden? O halk olmasa o zengin olamaz. Kime satıyor bu eşyayı? Kimin sayesinden zengin oldu? Çalıştı, didindi. Tamam. Bu ayrı bir şey. Bu için ayrı bir ecir alır. Niye? Helalinden kazandı. Ama zengindir. Neden? O şehrin ahalisi var diye. O şehrin ahalisi bu şekilde. Onlar da ahalin üzerine. O da bir türü yerden malı almıştır. Erzurum'dan almıştır. Erzincan'dan almıştır. Malatya'dan almıştır. Batman'dan almıştır. Denizli'den almıştır. Nereden almıştır? Getirmiştir. Onların hizmetine sunmuştur. Bu da bir haktır. Ve hiç de boşa sayılmayacak bir haktır netice itibariyle. Ama neticede neden zengin olmuştur? O kasabanın, o şehrin 50 bin nüfusu var diye ve bu insanların ihtiyacını oradan alıyorlar diye. Bu bir. İkinci bir şey daha var. Zekat. Biz bahçeleri nasıl yapıyoruz? Bu diyoruz. Dallarını kesiyoruz, düzenliyoruz, kurumuş yapraklarını alıyoruz, hava alsın diye boşluklar alıyoruz, dal arasına boşluklar bırakıyoruz. İşte güneş görsün istiyoruz. Ne yapıyor? Bahçemizi şekillendiriyoruz. Bu üzüm bağına gelince hepden bu diyoruz. Ağaçlara da buduyoruz Üzüm bağının budaması görseniz, üzüm bağına acırsınız. Çoğu gitmiştir, geriye bir sıra azı kalmıştır. Bu diyorsun, ediyorsunuz. Pekala, sonra ne oluyor? Bahar geliyor, yeniden ışkınlar sürüyor, ilerliyor, dallar budaklar yeşeriyor, ağaç tazeleniyor, gövde güçleniyor, kök güçleniyor. ''Meyveler daha bereketli, yapraklar daha enli ve neticede ağaç daha sıhhatli, bulunduğu bahçe daha güzel oluyor.'' Zekat mallarda bu fiili yapar. ''Ağacın budama mevsiminde düzgün budamadır ve neticede meyveler daha güzel olur, mal daha çok bereketlenir, görünümü de çok daha güzel olur.'' Dolayısıyla neye benzetiyoruz? Budamayı, budamaya budamaya benzetiyoruz zekatı. Bunu biraz da şunun için söyledim. Bu budama ve bereketlenmeyi sağlarken zekat bir şey daha sağlar. Zenginle fakir arasındaki uçurumu kapatır. Her sene ne olur? 40'la biri yani şöyle diyeyim rakamlar aynı kalsa aradaki mesafenin 40 buna varsa bir buna geçerse ne olur? Bin bunu olur, 39.000 bunun kalır. 39.000'den 1000'i düş, 38.000 fark 38.000'e düşmüş olur. Yani farkı azaltmak için daima bir adım olarak yerini alır. Buna tekrar döneceğim yani vurgiye. İkinci bir şey yapar, asıl onun için başladım. Zengin, varlıklı insan üzerinde biriken elektriği toprağa indirir. Bu çok önemlidir. Çünkü bir sürü batıl zihniyet bundan geçinir. Bir insan var, varlığı var, fakirin malı yok, adam keyif çatıyor, evi kıyak, arabası kıyak, şunu ya, ister istemez gönle ne gelir? Elektrik biriklenme, birikmesi gelir. Bu akraba da daha çok gelir. Akrabanın birisinin var, öbürünün yok. Şimdi bir insan yokluğa alışır ama kendi komşusu varlık içerisinde ilerlerken yokluksa o çok ağırına gider. Şimdi insanda mal birikmesi oluyor. Eğer bu malı hele de biraz zikzaklı yollardan kazandığını hissederse fakir, işte eline silah geçti demektir. Ama zengini düşünürüz. İslam'ın tarif ettiği zengin bir helalden kazanıyor, fakir düşünüyor, bulacak suç bulamıyor. Üstelik günü gelince bu fakir hiç kendisi üzerinde çabası olmadığı halde, Geliyor o fakirin diyor ki kardeşlerim bu senin hakkın diyor. Eline veriyor. Bütün zihninde biriken şeytanın dürtelediği, kalbine yerleştirdiği o gerginlik boşalıyor. Aşk olsun diyor. İşçisinin hakkını verir. Malı getirir. Dükkanı temiz. Fiyatı güzel. Bak dünyalıktan vazgeçip de bize de mal verebiliyor. Ben onun gidip dükkanında çalışmadım. şunu yapmadım. Bunu etmedim. Şunu etmedim. Ama göz atıyor. Bu sefer o elektrik yükü, o olumsuz yük, o şeytanın vesveseleri niye dönüşüyor? Takdire dönüşüyor. İslam'ın istediği de esas bu. Tabi devam ediyoruz. Ezanı Muhammed'i okunuyor. Bu varlıklı insan geliyor, safa duruyor. Bu fakir olan insan geliyor, onun yanına donuyor. Beraber Allahu Ekber deyip aynı kıbleye namaz kılıyorlar. Beraber rükû ve secde ediyorlar. Bu İslam'ın insanları birbirine kenetlemesidir. Sosyalistlerin yaptığı nedir? Durmadan kış fakir, zengine fakiri kışkırt kışkırt düşman etmektir. Daha sonra sizi engelleyenler, şöyle kazanırsan yoluna taş koyanlar bunlar fakiri. Kapitalist rejim fakire doğru veya diğer sınıfa doğru kışkırtıyor. Elinde imkan veriyor. Kazanma nasıl kazanırsan kazan. Yeter ki kazan, yeter ki başar. Benim başarıma engel oluyorlar. Kısaca iki tarafı birbirine düşman ediliyor. Ve neticede ikisi de inanın yürümüyor. Bütün sosyalist ülkelere bakın. şu paktı gitmedi çöktü. Ama ben ona demiyorum. Sosyalizm geçinen ülkeler var. Adı sosyalizmdir. Şöyledir böyledir. Onlara da dikkat ediniz. Veya kapitalist geçinenlere. Ne olur? Bir müddet sonra elektrik birikir birikir birikir. Sosyalistler seçimi kaybeder. Kapitalist liberalistler gelir. Daha sonra elektrik onların üzerinde birikir, birikir, birikir. Tahtarevallinin öbür ucunun ayağa kalkma zamanı gelmiştir. Buraya bastırırlar, öbür taraf havaya kalkar. Bir müddet sosyalistler yapar, bir müddet liberalistler yapar. Tahtarevalli oynamaya devam eder. Üçüncü bir rejim de onlara göre yoktur. Amerika'da ya cumhuriyetçiler kazanır, ya demokratlar kazanır. Cumhuriyetçiler sosyalizmin diğer bir örneğidir, diğer bir adıdır. Bu tahtarevalli böyle oynar, Başka türlü oynamasına da araya çeşne olsun diye katarlar ama başka türlü de müsaade etmezler. Türkiye'de de ayıp olsun diye çok partili devreye geçmek istemişlerdir bir zamanlar. Karşı parti kurulunca milletin oraya İllallah demiş CHP'den hak yaka silkmiş illallah dedi oraya o noktaya gelince araya çeşni katmışlardır. çeşni katınca o çeşni kazanacağı korusulunca kapatmışlardır. Yani daha önce Demokrat Parti'nin önce kurulan birkaç parti kapatılmıştır. Daha sonra yine de önüne geçirememiş. Netice işte gördüğünüz gibi belli oyunu değişik şeylerle devam ediyor ama çarp kısmen bozuluyor. İnşallah İslam'ın yalancı fecirler gider. Hakiki fecir, fecir sadık gelir yerli yerine oturur onu ümit ve hayal ediyoruz. İnşallah güzelliğe güzellik olur. Batıl yollarda dolaşmak yerine her insan hayrı, selahı, hakkı bulur ve orada istikrar bulunur. Ama tekrar ediyorum, çok defa dış dünyadakilerin besleni, birisinin beslenmesi nedir? Zenginler üzerinden biriken elektrik yüküdür. Öbürünün beslenişi nedir? Kişilerin mülkiyet hakkını elinden alırsanız hayallerini de öldürürsünüz. Oradan beslenir. Şöyle diyeyim, bir insan günün birisinden para biriktirecek, gayret edecek, bir ev cihaz alacak, evinde şöyle olacak, böyle olacak, belki bahçesi olacak, hayalini kurar. Ve neticede bu insan ev almadan ölüp gidebilir. Nasip olmaz ve ömrünün sonuna doğru alır, ondan sonra çocuklardan kalır. Ama bu insanın, diyelim ki daha 20 yaşındayken, zihnindeki hayalini de çalarsanız, işte zulümdür. o O hayali çalınmış insan, Gerçekten yani cana alınmış kadar kıymetleri tehlikelidir ve ondan sonra hayatının manası kalmaz çok defa ve yüzü gülmez. İnsanların hayalini almayacaksınız, ufkunu almayacaksınız, onu dürüstlüğe davet edeceksiniz, önüne set çekmeyeceksiniz. Koyduğunuz setler veya yönlendirme ne olacak? Düşününce hakikaten budur diyebileceği setler ve yönler olacak. Evet. Şimdi dolayısıyla İslam'ın istediği budur. Şimdi ben ifade de, de, detayına geçeceğim ama söz buraya gelmişken bir misal daha zaman zaman veriyorum. Paylaşılmasında fayda var, rakama dökmekte fayda var. Bakınız İslamla İslam olmayan nizam arasında nasıl bir fark var? Rakam olarak nasıl bir fark var? Ona gözler edeceğiz. 10.000 lirası olan bir insan diyelim başka para ve başka kazancı gözünüzden silin. Bir insanın sıfır parası var. Bir insanın da 10.000 lirası var. Tamam. 40.000'den mi yapsak? Rakam yuvarlak olsun. 40.000'den yapalım isterseniz. Birinin 40.000 var birisinin 0 var. Yuvarlak olsun rakam diye. Şimdi üzerinden yıl geçiyor. 40.000 lirası olan adam kapitalist. Faizci. Oradan başlayalım. Muhtaç konumda olan ve sıfır parası olana bin lira faize para veriyor Bir yıl sonra bu parayı alan insan faizeli ödeyecek Faiz ne kadar diyelim ki yüzde10 Yani 1000 lira alan insan bunu bir yıl sonra 1100 lira olarak gerisin ödeyecek Anlaşıldı Başka hiçbir kazancı düşünmüyoruz. Buradan hareket ediyoruz. Bir yıl önce neydi? Bu zenginin 40 bin lirası vardı. Fakirin 0 kuruşu vardı. Tamam. Bir yıl sonra ne oldu? Fakirin, zenginin artık 41 bin 100 lirası var. Yok. 40 bin 100 lirası var. 40 bin 100 lirası var. Tamam. 40 bin. Fakirin nesi var? Eksi 1100 lirası var. 1100 lira verdi ya. Artık borçlanarak verdi. Eksi 1100 lirası var. Bir yıl önceki fark neydi? 40.000 liraydı. Şimdiki fark neydi? 41.200. 41.200'e ki fark var. Düşünün. Fark ne yaptı? <gülüyor> Açılın. Şimdi 41.200 lirası var. 41.200 eksi 1.100. Geçen seneki tekrar ediyorum. Geçen seneki fark 40.000 liraydı. Şimdi 2.300 liraya farklıladı fark. Düş, Düşünemezsin o. Aradaki fark bir anda 2.000 küsur arttı. Şimdi tabii faiz günümüzde aşağı çekildi. Yarışı yani şey olarak ya aşağıya doğru indi. Bu ülke %70-80 faizleri, resmi faizleri gördü. Ben %78'i hatırlıyorum. Gayri resmi olarak %110, 120, 130'ları vurdu. Bu rakam eğer yüksek olacak olsaydı neticeyi siz düşünün. Araya bir de 10 yılla bir çarpın 10 yıllık faizle bakın ikisinin arasında nasıl bir dehşet fark oluyor. Şimdi gerisin geri dönüyorum ben. Aynı sistemi zekata uygulayalım. Varlığı 40 bin lirası olan bir mümin mümin kardeşine bin lira veriyor. Tamam? Bir önceki yıl fark aralarındaki fark neydi? 40 bin liraydı. Şimdi zenginin artık 39 bini var, fakirin de bin lirası var. 39 binden bin lirayı düş. Aradaki fark neye indi? 38.000'e indi. Tamam. Bir yıl içinde zekat müessesesi ile faizci zihniyet arasındaki fark nedir? 2.000 küsür bir de eksiye beriye çek 4.000 küsürlük 4.500 rakamını bulan aradaki ciddi bir bir yılda faiz anlayışı ile zekatın anlayışının arasındaki fark dört bin küsür dört buçuk lira varan bir fark vardır. Birisi aradaki mesafeyi daraltmak için çırpınıyor. Birisi açmak için çırpınıyor. Aradaki fark budur. Tekrar ediyorum. Bu işin sadece bir yıllık rakamı bunu beş on yılla değiştirirseniz dehşet bir rakam ortaya çıkar. Tekrar gerisin geri şunu. Bu sadece tekrar ediyorum matematiksel hasap boyutudur bunun bir de manevi tarafını hesap ediniz manevi tarafı da şöyle hesap yine hesaba vurarak hesap ediniz bunu zengin olan insan ve faiz veren insan nedir? o insanın yoksulluğundan parasının olmayışından istifade edilip geçinmek isteyen insandır bu aynı zamanda vicdan yoksulluğunu kalp katıları getiren bir haldir anlaşıldı? bu şekilde muhtaç olan bir insandan faiz almaktan çekinmeyen bir insan diğer kazançlarında helaliyetine haramiyetine temiz ve nezih yoldan gelip gelmediğine dikkat etmez haram helal ver Allah'ım falan olun yer Allah'ım diyorlar ne verirsen ver nereden gelirse gelsin dolayısıyla dıkınır depolar şöyledir böyledir Anlaşıldı böyle bir zihniyet bunu da bildiği için fakir kendi muhtaçiyetinden yararlanmış, yanındaki arkadaşının çaresizliğinden bir de onlarla detleşiyor, yararlanmış. Cemiyet içerisinde bunun eserlerini görüyor, bir de kendine para veren o zenginin her türlü yerler, yerden zıkkımlandığını görüyor, para aldığını görüyor, kazançın kullandığını görüyor, bu ne yapıyor? İşte nefret birikmesine sebep oluyor. Patlamada ondan sonra geliyor. Ondan sonra yok sosyalizmi geliyor, yok kapitalizmi geliyor, yok bilmem ne izmi geliyor, yok şunu geliyor, yok bunu geliyor. İşte çeşnileri var onların. Kendi aralarında da çeşitleri var. Şimdi öbür taraftan aynı rakama geliyoruz. Ne oluyordu? Fakir bin lira alıyordu. O ne güzel? Fakir edin, para veren zengin. Bakın elhamdülillah ben bunu kazandım. Kardeşimle zekatın. Bir, iç rahatlığı geliyor. O kalbi tahriş eden şeyler sürünüyor. İki, kendi kazancının malının üzerinde fakirin hakkını Allah'ın emri gereği düşünen insan kazancının diğer bölümlerinde nereden geldiğine artık ona göre dikkat ediyor. Ona göre şekilleniyor. Diğer ibadetleriyle bütünleşiyor ve kendi kazancını temiz yoldan elde etmek için ondan sonra hep adımlar atıyor. Ona göre düşünüyor, hayat şeklini ona göre, iş dünyasını ona göre kuruyor. Şimdi bütün bunlar bu titizliğinin yanında fakirin eline de 3-5 kuruş verince ne oluyor fakir? Allah razı olsun diyor. Bak diyor helalinden kazanıyor ve bizleri de unutmuyor. Buna vermeyebilirdi. Şöyleydi böyleydi netice itibariyle. Ne oluyor? O fakir o zengine aradaki farka rağmen hem yakınlaşma ifade ediyor. Demin dediğim gibi bir de beraber oruç tutarlarsa. Bir de beraber Allah için secde ederlerse çok şey değişiyor. Cemiyetin kaynaşması, birbirini kardeş bilmesi, birbirinin elinden tutmasının en temel unsurlarının bir tanesi. İslam'ın arzu ettiğiyle dışımızdaki dünyanın arzu ettiklerini siz yan yana gelin. İslam ne istiyor, diğerleri ne istiyor buna göre şöyle bir muhasebeden geçirin. Zannediyorum zekatın elde etmek istediği bize çok şey anlatsa gerektir. Tamam Şimdi gelelim Bu konuda çok şey söylenebilir Daha bir sürü misal verilebilir Diğerini demin de söylediğim gibi Yine tefekkür dünyanıza bırakıyorum Şimdi zekatın Şöyle bir başlık atın: Zekatın mal ile ilgili şartları deyin. Zekatın mal ile ilgili şartları Bu Dört şey zikredeceğim Bunlar çok önemli Bir bölümünü biliyorsunuz Bunlardan bir tanesi hep gözden kaçıyor onun iyi özellikle paylaşacağız. Birincisi nisap miktarınca olacak. Yani mal nisap miktarına var olan mal nisap miktarına ulaşacak. Nisap miktarı altında 20 miskar. Bu küsurat olmakla beraber eşittir 80 gram altın diyoruz biz buna. Gümüşte de 200 dirhem, 200 dirhem de yaklaşık 500 küsür gram ediyor. Şu anda çok üzerinde durmuyorum çünkü hesaplar hep altına, gümüş artık devreden ciddi şekilde çıktı onun için. Şimdi bir insan ne olacak? Bu kadar malı olacak. Varlığı borcu olmayacak, harcı olmayacak, varlığı bu kadar olacak. Anlaşıldı? Devam ediyorum ben. Haceti asliyesinden fazla olacak. Bazen bunun ikisi birleştirir. Haceti asliyesinden fazla nisap miktarı malı olacak diye ikisi birleştirilir. Haceti asliye dediğimiz şey zaruri ihtiyaç demek değil. Biraz da bazen böyle onları. Fiilen kullandığımız şeyler haceti asliyedendir. Bunların lüks olup olmaması... İşte bir takım elbise yetecekken beş takım elbise olup olmaması ayrı bir konudur. Yani müsri, mümin müsrif olmamalı, lükse kaçmamalı ama İslam oraya müdahale etmez. Orada tavsiye eder. Şöyle yapmayın der. Böyle insanların o hürriyetini sınırlamaz. Bazen bu şekilde aşırı çıkışlar görüyorum onun için. hacet asliye demek fiilen kullanılan mallar demek. Evdeki dolabınız. Fazla olabilir, ihtiyaç fazlası olabilir. Masanız fazla olabilir, sandalyeniz fazla olabilir. Mutfakta tabak, ooo şimdi fazla olabilir diye fazlalıkla kırıyorlar tabakları artık. Şey, tabak kırma modası. Fazla fabrikalar da herhalde kışkırtıyor millete tabak kırın diye çünkü kime satacağız? Siz kırarsanız en iyiler kırarsa onlar da satar. Şimdi bir sürü şunlar var, bunlar var. Ona kastetmiyorum tekrar ediyorum. Lükslük anlayışı farklı bir anlayıştır. Kullanılma farklı bir anlayıştır. Bütün kullanılan, fiilen kullanılan mallar hacete asliyeden sayılır. Anlaşıldı? Aslı ihtiyaç. Şimdi onlardan fazla olacak. Yani sen ne yapacaksın? İhtiyacını göreceksin. Evde kullandığın mallar var. O mallarla ilgili değil. Onların zekatı verilmez. Bu onlardan fazla olacak. Tekrar bir şart daha var. Ne olacak? Üçüncü şart bu şekilde üzerinden yıl geçecek. Buna havlanul havl deniyor. Üzerinden yıl dönüp dolaşacak demek. Üzerinden yıl geçecek. Bu üzerinden yıl geçmesi ne işe yarar? Bu kazancın bugün gelip yarın giden olmadığını, üzerinden 12 ay geçtiği halde durduğunu veya artmaya devam ettiğini gösterir ki bu istikrar ifadesidir. Gelip geçici bir hal değildir. Bu insanın paracığı artık nedir? Maddi durumu iyidir. Bu demektir. Şimdi bana soruyorlar, hocam diyorlar, yani ben diyorlar, 17 bit verilen sakamızı 17 bin lira param var diyor. Bununla şunu düşünüyorum, veya şöyle işte, içeride ev alacağım, şöyle edeceğim, bazen hacca gideceğiz, bilmem ne edeceğiz. Şimdi bunun ille zekatı verilmesi gerekiyor mu? Elhamdülillah, borcun yok. Yok diyor. Bütün ihtiyaçlarını yıl boyunca normal karşılar karşıladın. Şunu da yaptın. Gene de 17 bin lira param var. Var. Elhamdülillah diyeceksin. Rabbine bir de şükür secdesi yapacaksın. Bunun 10 bin lirada 250, 20000 bin olsaydı 500'dü, yaklaşık 400, 400 lirada fakirliğimle sıkıştıracaksın, vereceksin. O da sana dua edecek. Çok zor bir şey değil. 10 bin lirası olan 250 lira veriyor. Şimdi biz 250 lira bir lokantaya gitseler uçlanıp geliyorlar. Bir, bir, birkaç kişi arkadaşına ısmarlamayan kalsa gidiyor. Bir de bağış vereceksin o da gidiyor. Şimdi ondan sakınmayanlar fakir vermekten 250 lirayı sakınıyorlar. Sakınmayacaksın vereceksin diyor cenab Elhamdülillah üzerinden yıl geçmiş. O an gelen bir para değil üzerinden yıl geçmiş daha de, devam eden bir para. Dolayısıyla yıl geçmek istikrar ifade eder. Devam ediyoruz şimdi. Şu sonuncusu genellikle unutuluyor. Dördüncüsü yazıyorsunuz. Nümüv kabiliyeti olacak. malın nümüv kabiliyeti. Nema diyoruz ya biz. Nema buradan geliyor. Nümüv kabiliyeti olacak. Parantez içerisinde üreme kabiliyeti demek. Üreme kabiliyeti olacak. Geleceğim şimdi ne demek olduğunu. Bu son derece önemli. Üreme neyle olur? Bir. Doğumla olur. İki ekim yoluyla olur. Ziraatte olduğu gibi. Meyvelerde olduğu gibi. Üç, ticari yoldan olur. Alım-satım cereyanı gibi. Buna ek olarak bir de semeniyet kabiliyeti Peltek F ile temeniyet kabiliyeti diye zikrediliyor. Bu paralarda semeniyet demek bir şeye bedel olma kabiliyeti demektir. Kimse ticaretin içerisinde düşünüyor. Kimse ayrı düşünüyor. Femeniyet. Peltek femeniyet kabiliyeti olacak. Bedel olma kabiliyeti. Bu ne demektir? Misal anlatayım ben. Derince bir şey, bir şey. Altın gibi olacak. Altın nereye gitsen dünyada bedeldir. Para gibi iş görür. Şak diye hemen dön, dönüşür. Onunla eşya alabilirsin. Hemen mallara bedel olarak kullanabilirsin. Dolayısıyla Hanefiler bu yüzden ileride tekrar söyleyeceğim. Bu yüzden bir insan altınını kap olarak, tabak olarak, çanak olarak, vazo olarak, altın varı saklasa da, kadınlar zinet olarak taksa da, altında böyle bir kabiliyet vardır. Saklamakla bu kabiliyet buharlaşmaz ve altın olan onun için verecek bu kabiliyetini kullanmıyorsa bile bu kabiliyet olduğu sürece zekat olacak diyor. Anlaşıldı? Nümuv kabiliyeti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakınız. Bizim kardeşlerimiz bu inceliği, şu son söylediğim inceliği genellikle kaçırıyorlar. Ve fikir yürütüyorlar. Bunu kitaba da yazıyorlar. Doktora tezi yapan da yazıyor. Profesör olan da yazıyor. Onu söyleyeyim. Bir insanın ihtiyacı için üç oda yetiyorsa bu insan üç oda yerine beş odada kalıyorsa iki odanın zekatını verecek. Bu cazip geliyor. Bu yanlış. Cazip geliyor ama yanlış. Fakiri kayırmaz zannediliyor ama her zaman kayırma değildir. Sebebini söyleyeceğim. Burada neye dikkat ediliyor? İki odanın ihtiyaç fazla olmasına dikkat ediliyor. Neye dikkat edilmiyor? Bu iki oda üreyen bir oda mı? Ekimle mi ürüyor? Dikimle mi ürüyor? Doğumla mı ürüyor? Yoksa ticarete mi giriyor? Girmiyorsa zekat yok. Hadiseyi Cenab-ı Allah koyu ölçü zorlamayalım. Lükse teşvik etmeyelim doğru. Ama ne zaman şeriatın koyduğu ölçü dışına çıkarsanız ayağınız takalaşır. Ne demek takalaşır? Şu demek. Köyde bizim evimiz var. 10 tane odası var. O 10 odalı evi satsan şehirdeki 3 odalı ev etmez. Ölçüyü ben nereye koyacağım? köyde olursa olmaz, şehirde olursa mı diyeceğim? Şehirde de iki oda var Beyoğlu'nda bilmem nerede? Olan iki oda, cadde üstü olan oda, şu semtlerde olan oda, başka yerdeki 5-6-7 odadan daha kıymetli. De. Şimdi bu ölçüyü ben neresine koyacağım? Çizgiyi nereye çekeceğim? Nasıl çekeceğim? Hangi şey yapacağım? Ayağınız takalaşır. Tekrar ediyorum, bu odalara Üreme kabiliyeti olmadığı için Cenab-ı Allah zekat tahakkuk eder demiyor. Bizim de deme, deme hakkımız ve yetkimiz yok. Deminki dediğim gibi evde 3 tane sandalye yetiyor. O zaman sandalyelerde ya 4 olacak ya 6 olacak. Kanun sanki bunlar yani. Fincan takımı 6 olacak. Niye 5 değil? Niye 7 değil? İlla de 6 olacak Sandalyede ya dört olacak ya altı olacak. Ya masanın iktidar, bir de bu tarafa koyarsan altı olacak. Şimdi diyelim ki altı tane sandalye yetmedi de ev kalabalık evde veyahut da gelen giden olur diye başka sandalye Bunlar ihtiyaç fazlası. haydi bunlara zekat öyle mi diyeceğiz? Evlere tek cam yetiyordu. İkinci cam nereden çıktı? Zekat. Normal kapı yerine çelik kapı var. diye Böyle mi diyeceğiz? Böyle bir ölçü doğru ölçü değildir. Tekrar ediyorum. İslam ölçüyü koyar, bunun farziyeti vardır. Ondan sonra ne yapar? Zekatını verdin mi? Allah razı olsun. Yerini getirdin. Ama yine de bir hadiseyle karşılaşasın. Komşunun düştüğünü görürsün. Şey var, emek emek ikişerlere ikişerlere örüp örüp bir şey biriktiriyorlar. Şey görmüşler, Eka İlahanın. Bir göz için sadece 100 dolar kampasını, 100 lira mıydı, 100 dolar kampanyasını görmüşler. 2 lira kazana kazana hepsi bir veriyorlar, kaç tane şey gitti hepsi birden ne alıyor, göze gidiyor. Bazen göreceksin, yüreğine işleyecek. Vereceksin, o vermeler var ya farz değildir ama insanın dünya malına gerektiğinde iradesini sağlam tutup al verme. Bu but bölümü İslam teşvik ediyor. Gönülde yer etmesini istiyor, İcbar etmiyor. İcbar edersen kendi hayatında tökezler zorlanır o zaman şimdi bunu şunun için söylüyorum tekrar ediyorum ben yani hadisenin seyrine diyelim ki bir kardeşimiz vaktiyle tarlasını satmış köyde şunu satmış bir oturduğu dairesi var bir dairesi de, de var kirada şimdi bu insana oturduğu ev yetiyor kiraya verdiği evin zekatını vermek zorunda hayır değil vermek zorunda değil doğru ölçüyü doğru koyalım oradan aldığı kirayla geçiniyor o kira yetiyor mu yetmiyor mu ona bakacağız. Yetip de artıyorsa tamam artan bölümünü versin. Ama evin kirasını vererse düşer. Ev de almaz. Deminki dediğim ölçüye uymuyor çünkü. Nedir? O ev içerisindeki ev üretiyor ama kendi üremiyor. Üretiyor ne demek birkaç kuruş getiriyor. Ama kendi üremiyor. Evin dolayısıyla ne? zekat olmaz ama kazancı getiriyor da, yetip artıyorsa o kazancın olur. O da yetiyorsa, yetmiyorsa olmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Ev bu konumda ne gibidir? Torna makinesi gibidir. Torna makinesinden tornacının 10 tane makinesi var. Fiyatı şu kadar zekat verirse tornacı dükkanı çöker. O torna makinesi mal üretiyor. Ürettiği maldan olur ama makineden olmaz matbaa makinesinden sen matbaaya zekat almaya kalkarsan dünya kadar para tutar matbaada batar o makine üremiyor iş üretiyor o ürettiği işten kazanç geliyorsa elde ediliyorsa yetip artıyorsa onun zekatı verilir yine bana telefon ediliyor zihninizde bütün bunları tutasınız istiyorum yani. kaybetmeyin bir ayrıca önemli çünkü hayatımızın içerisinde yaşıyoruz sonra söyleyeceğim birkaç cümle var bana telefon ödüyor deminki 17 bin liraya gerisin geri dönelim hocam diyor benim 17 bin liram var şimdi ben zenginim de diyor isim veriyor falan adam yeni bir gemi aldı diyor geminin fiyatı şu kadar trilyon. adam diyor geminin yüzde otuzunu henüz ödeyememiş yani yüzde otuz oranda borcu var diyor dolayısıyla bu adam zekat vermiyor niye Boşlu diye ben 17 binimle zenginim de diyor bu adam fakir mi Gemisini satsa benim 17 bin gibi tane bin tane şey alır, şu kadar bir ana fark atar Şimdi bizi de yasabara sokuyor, derden ne alır? Boşlu çıkaracak neredeyse. Şimdi evet, bu geminin zekat olmaz. Bir kendisi üremediği için olmaz. İki adam boşlu olmadığı için olmaz. Üç, bu adam zengin sayılır mı? Evet sayılır. Ama zekat verecek zengin sayılmaz. Zekatta zenginliğin anlayışı başkadır. Haç da başkadır. Fıtra da başkadır. Dolayısıyla zekat verecek zengin değildir. Neden değildir? Bu gemi borcunu ödemeden rakamı çok büyük. Düşünün bir geminin fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman da bir trilyonla rakam söyledi ama sıfırların da bol olduğu bir devredeydi. Düşünün yani başına ne kadar mal olur. Şimdi Böyle bile olsa bir gemiden, şöyle diyelim, 40 milyona gemi falan yoktur da 40 milyon diyelim. 40 milyon olsa o geminin değeri, zekata ne olur? 1 milyon olur. 1 milyon henüz çalışma hayatına geçmemiş bir gemiyi, işletmeye geçmemiş, kazancayı, boşluğunu ödememiş bir gemiyi yüzerken batırır. Rakam büyüktür. Bir insan fabrika kurmaya çalışıyor, milyonlar tutuyor. Fabrika daha işlemeden ve kazanmadan fabrikanın bütün takım taklavatından, binasından, şundan bundan zekat alırsanız o fabrikayı batırırsınız. Bunu da şunun için söylüyorum. İslam o geminin, gemilerin çoğu kaçakçılık yapıyor. Şöyle de bırakın şimdi Müslümanca düşünün. O gemi dürüst çalışıyor. O fabrikada dürüst çalışıyor diye düşününüz. İslam o fabrikanın kurulmasını istiyor. O geminin yüzmesini istiyor. Bu tır filosunun varlığını istiyor. Maddi durumu müsait olan insanların ev yapıp kirayı vermesini istiyor ki ev yapamayan insanlar içinde oturacak ev bulsunlar. Bunu istiyor. Bunları cemiyete yapılmış bir hizmet gibi kabul ediyor. O hizmeti siz yabana atamazsınız. Onun için belli oranda varlık sahibi olmasına rağmen koruyor. Varlık sahibi de korunmayı hak eder. İş çalışan insanda korunmaya hak eder. Satıcı da korunmaya hak eder. Müşteri de korunmaya hak eder. Ülkenin her ferdi kendine göre korunmayı hak eden insandır. Bunu unutmayalım evvela. Şimdi o fabrika kurulursa. O fabrikanın içerisinde 5000 insan çalışırsa. Tamam? 5000 her bir insanın bir kendisi var, bir hanım var, üçte çocuk var. Etti beş kişi. Her bir kişi beşle çarparsanız eder size yirmi, bin kişi. O fabrika 25.000 bin kişinin geçimini temin ediyor demektir. O kadar mı? Hayır. Nedir? O fabrikanın ürettiği malı nakleden kaç araba vardır? O fabrikanın ürettiği malla çalışan kaç dükkan vardır? Nereye kadar bağlıyor olaylar? O dükkanın, o fabrikanın ürettiği malla evindeki ihtiyacını gören kaç tane insan vardır. İslam bunu istiyor ve bunu bir cemiyete bir millete hizmet kabul ediyor. Bu insan kazanca geçinceye kadar da üremeyen ve üretme kabiliyeti olan ve kendi içinde üreme kabiliyeti olmayan mallardan da zekat almıyor. Bu, bu alanda düşünen ve Hassavuru iyi yapan insan için büyük bir kıymettir ve büyük bir değerdir ve anlaşılması gereken bir hazredir. Biz genellikle hisse hesap ederek fakiri koruyacağız diye diye diye eğer bunların tepesine vergi, bunların tepesine zekat bindirirsek ne fakiri koruruz ne zengini koruruz ikizinde canını okuruz. Ben size basit yine bir matematik hesap yapayım. 100 bin liralık ev, 100 bin liralık ev zor bulunur oldu ama yuvarlak rakam olduğu için 100 bin liralık evin kirası 500'dür. Yaklaşık öyle, belki 5 yukarıda 500 liradır. Şimdi 500'e kalmadı 100 bin'e kalmadı. ama rakam kalmaz. 100 bin lira. Üzerinden yapıyorum. Peki aya 100 bin liralık evin geliri, aylık geliri 500 lira. 500 lira kira ne yapar ay, yılda size? 6 bin lira yapar. Yani bu insanın 100 bin liralık evi yılda ne kadar gelir getirir? 6 bin lira gelir getirir. Anlaşıldı? Şimdi hesap ediyorum. 100 bin liranı bu insan o evin zekatını vermek istese ne kadar zekat vermesi gerek? 2500 lira. Tamam. Bir de vergisini ödeyecek. Tamam. Bir de yıpranma payı olacak. Bir de kira birkaç kireyi ödemeyecek kiracı veya şöyle olacak böyle olacak. Şimdi bütün bunlara yıpranma payı ciddi bir payı sağ olsun. Şimdi kiracılar da bana sorsalar ortalama olarak kiracılar mı daha çok mağdurdur ev sahipleri mi? Hep kiracıya acınır. Ev sahibine denilen. inanın ev sahibinin mağduriyeti kiracının mağduriyetinin kesinlikle rakamları daha yüksektir. Girsin geri dönüyorum. 2500 lira bu insan verdi mi? zekat. Bir de emlak vergilerini verdi mi? Verdi. Bir de yıpranma payı en az bir bin lira gider yaklaşık olarak. Verdi. Etti 4-5 bin lirayı bulur. İnşallah kiracı, elektrik borcusu, borcu, gazı borcu falan takmayıp giderse. Pekala 6 bin liranın 4000 bin lirası gidiyorsa 2 bin lira için kiracı ile uğraşacaksın. bu uğraşır mısın, uğraşmaz mısın? Almaz adam ya. Ev almaz. O zaman kiracı da oturacak ev bulamaz. Biz kime acıyoruz? Yani birisine acıyoz derken öbürüne zulm ediyoruz. İkisine birden zulm ediyoruz aslında. Fabrikalar kurulmaz. Gemiler yüzmez. Tırlar çalışmaz. Torna atölyeleri kurulmaz. Daha bir sürü tercilerin, makinelerin düşünün kurulmaz. Bir tekstil, tekstil şeyleri çarp zor zoruna dönüyor neredeyse. Bakıyorsun içerisinde kaç tane makine var? 10 tane, 20 tane makine var. 20 tane makinenin değerine vurun, bir zekatını çıkarın. Çökertirseniz, o atölyeyi çökertirseniz. İslam bunu istemiyor. İslam o atölyenin kalmasını istiyor. O gemilerin yüzmesini istiyor. O fabrikaların çalışmasını istiyor. Neden? Üreyen maldan alıyor, üremeyen maldan almıyor. Bir arsa düşününüz, şu kadar değeri var. Arsanın işte değerinden verse de, ürettiği ekinin değerinden vermese adam ekin gider. Bir arsa düşünün değerini, üzerine buğday ekmişin, arsanın değeri şu kadar, zekaten çıkarıyorsun buğdaydan fazla çıkar. Sonra ne olacak? Dolayısıyla İslam ne yaptığını biliyor. Bizim insanımız bazen modernizm uğruna, bazen farklı bilgi söyleyeyim uğruna öyle bir gelip ortaya şey koyuyor ki yazı geliyor. Yine uzun yıllar önce yazılmış. Yenisini okumadım. Kitap hala baskıda görüyorum kitabı da ben. Okuran kitapta şöyle bir fikir yürütme vardı. Bir insanın ihtiyacı için Anadolu araba yeterlidir. Anadolu söylediği için söylüyorum. Şimdi Anadolu kalmadı artık. Tek tük nadir nadiren görüyoruz. Anadolu'ya ilk çıktıklarında onların kaportalarını Keçilerle eşekler yiyebiliyor diye dalga geçiyorlardı. Hatır hatır, hatta otur, hatta karikatür vardı. Anadolu geliyor, keçi sürüşün içerisindeki. Öbür taraftan elde direksiyon, dört teker, aradaki demirler kalmış devam ediyor yoluna. Şimdi öyle çıkıyordu. Anadolu ihtiyaç görüyor diyor. Tamam. O zaman Mercedes ihtiyaç fazlasıdır. Anadolu'nun fiyatı o zaman kaç liraydı? 30 liraydı. 30 bin liraydı. Mercedes'in fiyatı 70 bin liraydı. Yani ucuzmuş Mercedes'in. Şimdi, şimdi daha fazla. Arada diyor 40 bin lira fark varsa bu 40 binli Mercedes'e binen insan bu 40 bin liranın zekatını verecek. Niye? Birisi alt, birisi üst. Arada fark var. Bu doğru değildir. Tekrar ediyorum. Bir insana mütevazi olunuz. Bindiğiniz arabada mütevazi olsun. Ya sağlam olsun, ama insanlara ihtiyacı bilemezsiniz. Uzun yol mu gidiyor? mı olsun istiyor, şu mu istiyor, bu mu istiyor? Tamam, Anadolu ile Mercedes arasındaki bu çizgiyi çektiniz, ikisi uç diye. Tamam, ortadaki arabalar hangisi? Çizgi nereden? İşte demin ki dediğim çizgi kayıklığı başlıyor. Ortadaki arabalar, çizginin bu tarafındaki hangi arabaları bir lüks sayacağız, ihtiyaç fazla sayacağız, hangisini saymayacağız? 4 vites olanına mı normal diyeceğiz? 5-6 vites olacak mı fazla diyeceğiz? Değeri şu kadar olan ama Değerinin arasında çok az. Birisi diyelim ki 30 bin lira, birisi 31 bin, bin liraysa. Ya bin lira farkım var diye ben şu kadar. O çizgiyi nereye atacağız? Bakın çizgiler karıştığı zaman işin içinde bir karışıklık var demektir zaten. İslam'ın istediği bu değildir. Evet mümin mü mütevazi olmalı. Başkalarına hava atmak için eşya almamalı kendi ihtiyacına binaen almalı. Yol emniyeti olsun, şu olsun, bu olsun almalı. Evdeki eşyalarda da, kaplarda da, kacaklarda da İslamiyet altın tabağı, altın vazıyor. Razı değildir. Neden? Başkasına hava atma manası taşıdığı için. Başkasının sizin işte erişemediğiniz şeyleri biz kap olarak, musluk olarak bilmem ne kullanıyoruz, havası olmasın diyedir. Diğer eşyalarda da bu genel bir prensiptir. Ama tekrar ediyorum. Lüs konusunda veya ihtiyaç fazlalığı konusunda İslam teşvik üslubunu kullanır, icbar üslubunu kullanmaz. İcbar üslubunu İslam kullanmıyorsa, şöyle şöyle hareket ettin diyorsa sen de aynısını yapacaksın. Bu şekildeki saldırgan üslupları gelsin geri çekeceksin. O zaman ne yapacaksın? Şuurlandırmaya yönelik, teşvike yönelik, hayre yönelik cümleler kuracaksın ve bu nevi icbariyetler getirmeyeceksin. Orada gördüğüm için söylüyorum. Bunlar net ölçü değiller. İslam'ın ve zekatın ana ruhunu anlamamanın getirdiği sıkıntılardır. Anlaşıldı? Onun için bilelim tavrımızı da ona göre alalım. Dolayısıyla neymiş? İslamiyet dört ana şart arıyormuş. şeyle ilgili olarak bir risap miktarı, işi ne dedik? Haceti asliyeden fazla olması, üzerinde bunun yıl geçmesi ve nümü üreme kabiliyetinin olması gerekir bir eşyanın gerçekten zekatının verilmesi için. Ticari eşyada da ticari dükkanlarda da nedir misal söylüyorum. Üreme kabiliyeti olmayan şeyler vardı dükkanında. Vitrin üreme kabiliyeti yoktur. Rafların üreme kabiliyeti yoktur. Demir baş dediğimiz masaydı, bilgisayardı, naklettiğin arabaydı. Bunları üreme kabiliyeti yoktur. Bunların zekatı olmaz. Neyin zekatı olur? Sıcak ticarete girip devri daim yapan, raflarında duran eşyanın, alıp sattığın eşyanın üreme kabiliyeti vardır. Onların muhasebesini yaparsın. Buna daha sonra tekrar gerisin geri döneceğim eşyaların şey, gelince. Onların üreme kabiliyeti vardır. Onları hesap edersin. Ne yaparsın? Onların zekatını verirsin. Doğru olan budur. Nokta. Şimdi yeni bir başlık attık zekat kimlere verilir? Zekatın kimlere verileceği ayetle sabittir. Ayet bunları tek tek izah ediyor. Yani ayet nadiren tafsirata girer. Bu konuda tafsiratlıdır. Tevbe suretinin 60. ayetidir. Ayet. Tevbeh suresinin 60. ayeti. Ayet şu. Estaizu billah. İnne mezzadaqatu lil fukara. Zekatlar bir fakirler içindir. Yani fakire verilir. Lil fukara artık fakirindir demektir. Mürket ifade eder oradaki li harfi. Vel mesakin. Miskinlere verilir. Bunun ikisi de fakir. Biri öbüründen daha fakir. Hangisi daha fakir ihtilaf edilmiştir? Fakir, muhtaç olan demek. Yani muhtaç kelimesiyle tercüme veya yoksul kelimesiyle tercüme fakire uygundur. Miskin kelimesi Türkçe'de kötü mana kazanan kelimelerden birisidir. Miskin kelimesi tembel, yerinden kıpırdayamaz, hareket etmez tipler için kullanılır. Miskinerfi diye bu manaya kallanmamıştır. Bu yanlıştır. Onlar için tembel mi? Tembel kelimesi, kesel kelimesi de Arapçada kesel kelimesi farklıdır. Ya yani peygamber Efendimiz Arap yani e, tembellikten sana sığınırım diye duası var. Ya korkaklıktan da var içerisinde. Minel cubni vel keseli, şey olarak. Tembellik ayrı bir hastalıktır veya ayrı bir duygu, duygu duygudur bak üşengeçlik tembellikten farklıdır bazı insan üşenir, üşenir ne demek otururken kalkıp buradaki su, bardağı alası gelmez ama çalışma hayatına girince de canavar gibi çalışır yani üşengeçlik farklı bir şeydir tembellik farklı bir şeydir tembellik şöyle hani iki tembel ağacın altında yatıyorlarmış bir tanesi ne demiş ah demiş şu armut ağzıma düşse de yesem kalkıp ah, almaya üşeniyor o tembellik hayatı boyu üşengeçtir Öbür tembel yavaş yavaş kafayı buna döndürmüş. Ulan demiş üsenmeden o cümleyi nasıl söyledin sen? <Gülüyor> Şimdi Şimdi bu farklı bir şey. Tembellik farklı bir şey. Ama üşengeçlik farklı bir şey. Biz miskinin kelimesini yanlış kullanıyoruz. Miskin öyle değil. Miskin, bir tanesi bunların şöyle ilk önce ayırmadan söyleyeyim. Bir tanesi çalışıyor gününü kurtarabiliyor. Mal biriktiremiyor. Kenara 3-5 kıyağı kuramıyor ama gününü kurtarabiliyor. Genellikle fakir bu manadadır. Yarım birikmiş mal yok, yarına güvencesi yok ama gününü kurtarmayı başarıyor. Miskin ise eksi olan demek. Gününü kurtarmaya yetemeyene miskin denilir. Tersini söyleyen de var. alem Yani genellikle bu görüş bir öbüründen daha ön plana çıkıyor. Tamam. Biri fakir öbürü daha da fakir verilmelidir. Zekat fonunda çalışanlara da maaşı buradan verilir. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şimdi vakıf ve dernekler soruyorlar hocam zekattan işte çalışanlarımızın maaşını verebilir miyiz? Burası bir hayır kurumu mu diyeceğiz. Hayır. Ama o vakıf ve derneğin zekat fonu diye ayrı bir fonu varsa Sadece orada çalışanlar varsa o zekat fonundan o şahısların parası verilir. Ama vakıf geneli için zekat verilmez. Yani diyelim ki benim vakfım var, bana zekat veriyorsunuz ben bunu vakfın arabasına benzin alamam. Biraz sonra söyleyeceğim. Vakfın penceresini bununla tamir ettiremem. Vakfın bir ihtiyacını göremem. Anlaşıldı bunu ben ne olarak alabilirim vakıf alacaksam şimdi İHH ve benzeri işte can suyu da şu kuruluşlara veriliyor. Onlar ne yapmalılar? Vekil gibi hareket etmeliler. Sen bana zekat verdin. Ben senin zekatını falan vakire veya falan fakirlere ulaştıracağım. Onunla mesela yemek alıp da ziyafet de verelim. O mülkiyete girecek. Anlaşıldı? Varacak fakirin eline verecek. Veya elbise olarak alacak bu senindir diyecek veyahut da gıda olarak alacak bu senindir diyecek. Yani masada yemek vermek farklı bir şeydir buna ibaha yolu nedenler. Mülkiyete girmek ayrı bir şeydir. Anlaşıldı? Bunu daha önce de yani yeri geldi konuşmuştuk. Verecek. Vel <gülüyor> amiline neymiş? Zekat fonunda sırf o fonda çalışan insanlar maaşlarını, ücretlerini şey istek haklarını nereden alabilirler? Zekat fonundan alabilirler. Başkası değil ve müellifeti kulubum İslam'a yakın ama içeride girmemiş. Kalplerinin İslam'a ısındırılacağına inanan insanlara da verilebilirdi. Hazreti Ömer bunu kaldırdı. Hazreti Ömer devrine kadar Hazreti Ömer'in işte kendi amellerinden sayılıyor. Bazıları sayılıyor ama bu amellerinden Hazreti Ömer radıyallahu an neydi o yıllarda İslam'ın dışında insanlar vardı. Kabilesinde güçlüydü, çevresinde söze geçen insanlardı. Onlar İslam'a düşmanlık etmeyince peşindeki insanlar da düşmanlık etmiyordu. Buna ihtiyaç da vardı. Ama Hazreti Ömer devrine geliniz, hatta Peygamber Efendimiz'in son yıllarına itibaren bir da bir sarsıntı yaşandı. Nerede yaşandı? Mürtetler sebebiyle yaşandı, sonra derler toplandı. Hazreti Ömer devrine bir geliniz, İslam ordularının önünde bırakın şahısları, bırakın o peşinde 3-5 adam olanları, koskoca Pers imparatorluğu duramıyor. Adım adım geriliyor, adım adım kaçıyor. Daha önce Müslümanlara hakaret eden, çapulcu diyen, siz değil birbirinizi boğazlayan, düğün baskın yapan kabirleri diyen, biz sizi işgal etmeye bile tenezzül etmedik diyen Kisra aradan yıllar geçiyor. O insanlar hayatta Hz Ömer devrinde ne diyor? Muhammed diyor Arap Yarımadası'nın dışına çıkmamıştı. Bizden gelen saldırıları önlemeye çalışıyordu ama diyor bize evimizde saldırmıyordu. Laf değişiyor. Aynı adam Ömer geldi diyor evimizin içinde bize saldırıyor. Dün sen saldırırken iyiydi. Şimdi ağırına gitmiş artık. Ve koskoca imparatorluk İslam'ın önünde yıkılmaya başlıyor çata çatar. Hazreti Ömer diyor ki artık İslam'ın müellifeyi grubuna ihtiyaç yok diyor. İmparatorluk duramıyor önünde. Bırakın şahısların durmasını da duramıyor yok diyor. Dolayısıyla müellifeyi kurup ihtiyacı olmayınca buna ekil insan yoktur. Gerisin geri gelebilir mi? Bunu yaşayabilir miyiz? Bu mümkün buna da ilmi bir heyetten karar vermesi lazım kaldırmıştır ama müellefe kulup kulüp bu demektir ee, bilesiniz diye söyledim Ve i ayetin zahirinden anlamak kolay değil rakabe boyun demek esasen insanlar içinde kullanılır ama yani bizde nedir akif ne diyor şey olarak yani boynum kopar ama diyor bükmeye gelmez yani biz onların neyi ifade ediyoruz? Yani boyun bükme ifadesinden ve boynumuzu kaptırdık ifadesinden, şahsiyetimizi, kimliğimizi, onurumuzu kaptırdık manasını, insanı temsil için boyun kullanılır. İnsanın hürriyetini kaybetmesi konusunda da boyun kullanılır. Ve firrikab demek ne demek esasen? Köleler için demek ama özellikle köleler burada. Çünkü kölenin eline mal verirseniz köle efendiye aittir, mal da ona ait olur. Öyle olmayacak. Hangi köleler kastediliyor burada? Efendisiyle anlaşma yaparak hürriyetini kazanma için sözleşme imzalamış köleler demektir. Buna ne diyor? mükatap diyoruz biz. İslam hukuku mükatip ifade ediyor. Şöyle İslam'ın köleliği boşaltma için kurduğu sistemlerden birisi de nedir? Köle efendisine diyebiliyor ki sen bana kaç para verdin? Veya benim değerim nedir? Diyelim ki değeri 10 bin lira. 10 bin lirayı bana müsaade edin, çalışayım, sizi ödeyim, evlilikime kazanayım. Bu iyiliği bana yapar mısınız diyor. Efendisi de işine geliyor veya hatta 10 bin lira şu anda peşin diyerin diyelim ki 15 bin lira ödersen, ödeyebilirsen seni serbest bırakırım diyor. Ödeyemezse bir de mülkiyete dönüş var. Dolayısıyla efendisiyle diyelim ki iki yılda bu 15 bin lirayı ödemeyi anlaşmış. Bir de bunu kendine güvenen insanlar genellikle yapıyor. Anlaşıyorlar, çalışıyor, didiniyor, o 15 bin lirayı efendisine ödüyor ve hürriyetini alıyor. Buna ne diyoruz? Mükatep diyoruz. Bu şekilde efendisiyle anlaşma yapmış kölelere yardım etmek zekattan yardım edilir mi? Bunların mülkiyetine zekattan para verilir mi? Verilir. Burada kastedilen de odur. Bir hayli vardır. Efendimizin de yardım ettiği, yine Ayşe validemizin yardım ettiği Berile var. Berile diye bir kadıncağız var ile ilgili ahkama geçen bir hayli hüküm. Yedi tane hüküm sayılıyor ile ilgili. Biriyle bir cariyedir. Konuşkan, cana yakın, sıcak Efendimizin evine sık gelip giden, Ayşe validemizle ahbap olan, yanına giden Ayşe validemiz onun hürriyetine yardım ediyor. Yani kısaca e, ahlakı güzel, kendi konuşkan, sıcakkanlı birisi, biri birisidir. Efendisiyle böyle bir anlaşma yapıyor. Daha sonra da tabii erkeklerin çalışma ihtimarı daha yüksek kadınlarınki daha düşük olduğu için güç yetiremeyince yardım istiyor. Ayşe valdemiz geriye kalana tamamlayarak hürriyetini kazanmasına yardımcı oluyor. Bunun gibi bunun gibi efendileriyle anlaşma yapmış köleler kastediliyor burada. Vel garimîn ne demek? Borçlular demek. Borçlular demek. Garim borçlu demek. Borçluların hari fakirlerin halinden daha kötüdür. Fakir en azından gününü akşam etmiştir, çok kafasına takmaz. Boşluğunun kafasında döner, dolaşır, yüzü gülmez, yarını alacakları düşünür, neler düşünür, acı söz söyleyeceği düşünür, günü gelen borçlarını düşünür, iş nasıl girecek onu düşünür, düşünür de düşünür gariban. Kadıncağızın bir tanesi bakmış, beyi uyuyamıyor, kıvranıp duruyor. Efendi bir sıkıntım var, bir, iki, söyletemiyor. Efendi diyor, sıkıntım var diyor, şeyi tutmuyor. Senle ilgili değil diyor ya. Evle de ilgili değil diyor. İşle ilgili boşver diyor ya. Söyle diyor paylaşalım. Sonra da dayanamıyor söylüyor. Yarın diyor borcun var. Günü de geldi diyor. Ciddi de bir borç diyor. Ödeyemiyorum. Nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum diyor. Ve rahatsız oluyorum. Borç kime? Fena falan filan. Kadın karıştırıyor. Adamın telefonunu buluyor. Telefon ödeye adama. Bizim beyin diyor size yarın borcu varmış günü dolmuş diyor. Evet, evet diyor. Bilesiniz o borcu ödeyemeyecek diyor. Çat kapa diyor. Hatun ne yaptın sen diyor adam. Şimdi o uyusun da göreyim diyor. Şimdi insan alacakla ayrı tedirgin, verecekle ayrı tedirgin. Doğrusu borç zor bir iş. Dolayısıyla Cenab-ı Allah vaktiyle varlıklı bile olsalar. İşte şöyle bile olsalar, bu insanları fakir makamına koyuyor ve bu insanlara da ne zekat verilebiliyor? Bu insanlar çok defa varlıktan yokluğa düşmüş olan insanlar, sıfırdan yetişen insanlar gibi değildir. Sıfırdan yetişen insan, küçük bir dükkan olur, büyütür, daha büyük açar. Yahta akseli kililer ve kayışerler öyle diyeyim. Gerek gerek gelmişlerdir. El arabasıyla bir şey satarlar. Tahta karada bir yer tutarlar. Sonra giderler bakmışın kocaman dükkan olmuş. Arkadaşları çevresine yardım etmiş. Bir bakmışsın kalkınmış gitmiş. Taş taş üstüne kor. Emek emek üstüne kor büyür. Ama varlıklı olan bir insan düştü müydi sıfırdan başlayamaz o eski şeyi yakalamak için ani sıçrayışlar ve risklere girer girdikçe daha büyük sıkıntılar gelir arkasından dolayısıyla korunması ve kullanması da büyüklerin de devreye girmesi lazım vaktiyle kendinde emeği olan insanlar da vardır İşte dost olursan vaktiyle sen varlık halinde birilerini korusan o zaman dost bulursun o dayanışmada gerçekleşir ama borçlunun kısaca korunmaya, kollanmaya, el uzatılmaya muhtaçtır doğrusu odur hali iyi değildir ve fi sebilillah, Allah yolunda kendini cihada ayırmış insanlar kazanç elde edemezler. Çok defa yani devamlı askerlik edenler kazanç elde edemezler. Bu tip insanlarda geriye bıraktıkları ailelerde zekat fonu ile korunmalıdırlar. Bir insan cihat meydanındaysa kazançla uğraşamıyorsa kendileri de ve aileleri de zekat alınıyor muhtese korunmalıdırlar. Şimdi buradaki Allah yolunda ifadesi kelime manasına dayandırılarak genişletiliyor. Bu doğru değildir. Fi sabilillah bizim vakıf da Allah yolundadır. Vakfın camı da takılır. Demin dediğim gibi arabasına da benzin alınır. İşte yolu da yapılır, merdivenler de yapılır, onarımı yapılır, şu yapılır, şu şu da Allah yolundadır. Hayır. Bakınız bu ifade ne zaman geliyor? Resulullah devrinde. Resulullah devrinde de bu nevi çalışmalar vardı. Yani Cami yapımı da Allah yolundadır. Zekat parasıyla hiçbir sahabi cami yaptırmamıştır. Kusura bakmayın. Hiçbir zaman zekat parasıyla ne o ne sonraki devirlerde vakıftı, medreseydi, taneydi. bir sürü hayır yolu var. Elhamdülillah ecdadımız bununla çil çil her tarafı doldurmuşlar. Bu güzel bir şeydir. Ama bunların birisi zekat parasıyla değildir. Bunlar hep de Allah yolundadır. Buradaki Allah yolundan kast edilen şey nedir? Cihat meydanıdır. Cihada vakti bütünüyle ayırarak ticaretle ve gelir yollarıyla uğraşıp çoluk çocuğuna yeterli varlığı temin edemeyen insanlar demektir. Onlar kabul olur. Bunu kelimeden istifade ederek başka manaya çekmenin herhangi bir şekilde yolu yordamı yoktur. İşgüzarlık olur daha doğrusu. Vadni sebili Yolda kalmış demek bu da. Yolda kalmış insan için kullanılır. Yolda kalmış insan için kullanılır İbni Sebil ne demek? Yoloğlu demek, yoloğlanı demek. Bu kelimeden hareketle bu da nereye çekiliyor? Sokak çocuklarına atfediliyor. Bu da yakıştırmadır, doğru değildir. Yanlış bir adımdır. İbn-i bir kelimeden hangi mana için kullanılıyorsa dilde o mana anlaşılır, başka mana değil. Kelimeyi sündürerek başka bir yere götürmek doğru değildir. Misal olarak söyleyeyim şimdi. Biz ne diyoruz? Sokakta yatıp kalkan çocuklara sokak çocuğu diyoruz. Anlaşıldı? Sokakta oynayan çocuklara da sokak çocuğu o zaman. Günün yarıdan çoğunu sokakta geçiriyor. Onlara diyor muyuz? Sokak çocuğu deyince sokakta oynayan çocukları kastediyor muyuz biz? Hayır. Neye kastıyor? sokaklarda, evi barkı olmayan, sokaklarda yatıp kalkan. Pek şimdi o vakitlerde oradan geçmiyor ama biz bir gün yağmurlu bir gündü. Eminönü'deki o tünel gibi şey var ya, vapurla motor tarafında, oradan geçiyorum beri tarafa yağmur yağmış, sızmış. 7-8 tane çocuk kucak kucağı şeyin üstünde, o ıı, kartonlar var ya, kartonu açmışlar, yere yatak yapmışlar, onun üstüne yatıyorlar su da yavaş yavaş gelmiş yani onlara doğru ilerlemeye başlamıştı insan acıyor hakikaten yani şey olarak yani bu çocuklara yardım edilecekse veya evvela onların ahlakına bir yardım edilmeli ayrıca bu konu e, ciddi bir devlet konusudur da ama neticede bu çocuklar düzgün olanı şusu busu varsa bile bu çocuklar neyin içindedir fakirlerin içindedir yani fakir kelimesi miskin kelimesi bu çocukları içerisine alır buradaki İbn-i Sebil'i oraya sokmak yerli değildir. i̇bn Sebil'de İslam'da kasteleri nedir? Memleketinde varlıklı olabilir. Ama gurbet illerde parası bitmiş, parasız kalmış insan için kullanılır. Anlaşıldı? Şimdi günümüzde haberleşme çoğaldığı, şu çoğaldığı, bu çoğaldığı değişti ama fiilen yıllar öncesini düşün, hacca giden bir insanı düşünürsün. Hacce giden bir insan aylarca gidiyor, aylarca gerisin geri dönüyor. Ne gelen var, ne haber var, ne işte işte para gönderim için bir imkan var, şu var. Bu insan bu insan memleketinde varlıklı ama orada ne olmuş? Parasını kaybetmiş veya bitirmiş. Şöyle olmuş böyle, olmuş, muhtaç duruma düşmüş. İbn-i Sebil bunun için kullanılır. Böyledir. Misal olarak söylüyorum. Bizim insanlarımız biliyorsunuz Abdülhamit merhum son yıllarında Japonya bir gemi göndermiştir. Japonya 1900'lü yıllarda manevi bir buhranın içerisine düşmüştür. Bana göre hala öyle. Bir şunu diyeyim basit bir ifadeyle kendi dininden razı değildir. Onlar güneşe taparlar. İkinci bir bağlanacak dinde bulamamışlardır. Abdülhamid hem onların Osmanlı'ya duyduğu yakınlığı hissederek hem de boşlukları hissederek Japonya ile direk ve sıcak ilgi kurmak istemiştir. Ve oraya gemi göndermiştir. Maalesef gemilerimiz yeterli güçte ve sağlamlıkta değildir. Ama büyük emet ve gayretlerle bu gemi Japonya varmıştır. Müthiş karşılanmıştır. Müthiş yakınlık görmüşlerdir. Hediyeler götürmüşlerdir. Götürdüklerini kaç kata hediyeyle yollanmışlardır. Büyük bir merasimle yola çıkmışlardır. Ama gemi korabunlarını ileri geçememiş. Oralarda fırtınaya da yakalanarak kayalarda çarparak parçalanmıştır. ''Bir sürü insan şehit olmuştur, gemide gitmiştir. Bir sürü insan yüzerek kenara çıkmayı başarmıştır. Bir hayli insan da oradaki bulunan köylüler tarafından kurtulmuştur. Bu insanlar alın size İbn-i işte. Üçlerinde elbiselerinden başka hiçbir şeyleri yok.'' Oradaki köylüler bakmışlar, kimisi gelememiş, oralarda kala kalmış, oralarda ev var, o, o köy onlarla ölenlerine kabir yapmışlar. Bu aslında Türklerin kabri diye. Orada hilal koymuşlar. Kısaca şu anda o köy ile Türkiye arasında hala bir bağ var. Yani yıllar sonra yeniden gidildi, yeniden bağ, yeniden anlaşıldı. O hatıralar taşındı. Onlardan tek tek Türkiye'ye gelenler oldu. Eden giden oldu. Tam dört dörtlük Alsan'a i̇bn Sebil işte şey olarak bu tür insanlar. Kast ediliyor ayet-i kerimede ama Tekrar dönerek İbn-i Sebil nedir? Memleketinde varlıklı olsa bile, memleketinden uzak gurbet illerde parasız ve imkansız kalmış insanlara denilir. Dolayısıyla zekat verilecek zümlelerden birisi de budur. da مِنَ Allah Bunlara verilecek Allah'ın farz kıldığı bir sadakadır yani zekattır demek. Vallahu عَل۪ي hakim, Cenab-ı Allah her şeyi her yönüyle bilen ve sonsuz hikmen sahibidir. Yetimler fakirlerin içinde <gülüyor> Fakire burada geçmiyor Ben tekrar ayette Şöyle sıralayayım Fakirler ve miskinler Zekat toplama ve dağıtımında çalışanlar müellefeyi i kulüp Kölelikten kurtulmaya çalışanlar Mükatep olanlar Borçlu olanlar Allah yoluna cihad edenler Yolda kalanlar Tamam Şimdi zekat verilecek bunlar nelerden nasıl zekat verilecek? Hafti efendim. Evet. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Cümlemizde. Evet. Burada noktaladık. Var var ama oraya geleceğim. Kitabın gelecek taraftan sorma. Şimdi altından nasıl verilir? Kümüşten nasıl verilir? Devemiz yok ama deveden nasıl verilir? evet. evet. Bir soru soran kardeşiniz varsa soru sorabiliriz. Yıl hesabı doğrusu, şeydir, yani doğrusu hicri olandır. Hı hı. Gençin anlayın. mesela diyelim bu sene 100 bin liraya alıyor arsayı, bir liraya bir sene 150 bin lira şu değil, bakınız yani arsayı emlakçı gibi ticaret yapmak niyetiyle aldığınız farklıdır. Siz ekmek, dikmek ihtiyacınız için günün birisinde de hatta hayal ediyorsunuz. Belki de evimi de buraya yaparım diyorsunuz. Sıkışırsam satarım diyorsunuz. Yani ticari maksatla alanlar şu andaki bilir kişi rakamının üzerinden öderler. Yani genellikle şu anda 2-3 kişiye fiyat belirtilir. Ee, bunun günümüzdeki rahiç fiyatı nedir? Diyelim ki 100.000'dir ona göre verilir. Anlaşıldı. Hocam bir duyurumuz var. Tamam. Zeyim. Samet Medresesi'nde bugün inşallah saat 14'te yani bir saat sonra Mahmut Çam diye bir hocamızın Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi adlı kitap kritiği yapılacaktır. Mahmut Hoca şu anda yolda gelmek üzere İnşallah hepinizi bu kitap kritiğine bekliyoruz. Soruları da hazırladığınızı umuyoruz. Ee, bir saat sonra görüşmek üzere. Sorular varsa da alabiliriz hızlı bir şekilde. Milletin malı olmadığı için ceketle ilgili sorusu yok. Yani, evet. Entegre soru çıkmadı hocam. Var var orada bir daha. Hocam borçlay gibi hani borçlu da ceket alabilir ya. Yani. Evet. Borçluun borçlanış şekli haramdan borçlanma. Krediyle ev almış ya da nakit mesela bankadan para çekmiş bu adam. Anladım anladım. Ya şimdi dökümü ne? Şimdi şöyle diyeyim ya. Biz her şeye rağmen mütedil davranmak zorundayız. Bu insan bankadan kredi çekmiş ve borçlanmış. Yaptığı hayırlı bir iş değil. Ama şimdi o kredi bor bize faizimi ödettirmek istiyor. Gerçekten pişman olmuş. Bir daha bu şeye bulaşmama hedefli ve niyetli mi? Biz ona bakarız. Yani bu insana verilebilir mi? Eğer iki de bir borçlanıp da borçlarını başkalarına ödettirme manası taşımıyor, pişman olduğu, çukura düştü, çukurdan çıkmaya çalışıyorsa böyle bir insana verilebilir mi? Verilebilir. Öbür türlüye verilmez. Doğru değil. değil Eyvallah, evet, evet verilmez. Tamam. Hmm. Kabe'de vakit namazlara yakın uyuyup, abdest almadan namaz kılanlar gördüm. Aynı şekilde Medine'de böyle bir şey mümkün mü? Demek ki mümkün, yapıyorlar. Daha önce paylaştık şunu diyelim. Sahabi şöyle anlatıyorlar. Biz diyorlar akşam namazından sonra yatsıyı da kılıp yatmak için eve gitmiyorlar. Mescidde bekliyorlar. Yatsıyı da kılalım evimize öyle gidelim isterdik. Peygamber Efendimiz gelsin diye yatsıyı beklerken mescitte uyuduğumuz olurdu. Oturduğumuz yerden uyuklardık. Başımız önümüze düşerdi diyor. Efendimiz gelince kalkardık abdest almadan Efendimiz'e uyar ve namaz kılardık. Tamam. Hadise bu. Bu hadiseyi Ahmed İbni Hanbel Merhum daha önce de söyleyeyim. Hadisin zahirini almaya meillidir Bir hadisçi olarak hareket eder. Az uyku abdest bozmaz diyor. Neden hareket ediyor? Bu hadiseden hareket ediyor. Az uyku abdest bozmaz. Tamam Değerlendiriş açısı. Aynı konuyu Ebu Hanife nasıl değerlendiriyor? Esasen uykunun kendisi abdest bozmaz. Uyuyan insan bedelini unutur, neler ceryan ettiğini bilemez, abdesti bozan budur diyor. Hüküm buraya varınca, fıkhı işte, hüküm buraya varınca şöyle diyor, oturuş şekli abdest bozmayacak şekil değilse abdesti bozulmaz diyor. Aradaki şu gördüğünüz manzaralar biraz bu anlayıştan kaynakları Ahmet ve Hamberin az uyku, az uyku'nun ölçüsü nasıl tayin edilir sıkıntılı. Yani biz kimde herhangi bir imamı, bir irmeğrine şeyde etmeyiz Ama deminki dediğimiz şey, eğer e, çizgiler bulanıklaşıyorsa tehlike var demektir. Az uyku'nun miktarı nedir? Bunu tayin çok zor. Oturmanın şeklini, abdest bu kolay. Ama o tahtayin şeklinde zor var. Ona dayanarak böyle yapıyorlar. Biz bizim bildiğimizi, inandığımızı doğru bildiğimizi yaparız, sükürt ederiz. Şer'i ilim okumayan ilim talebene zekat verilir mi? Elbette ki verilir. Şerli bir şey okumuyorlarsa. Evet. Şer'i e, talebe de verir. yani illa, yani e, ilim Bizim esasen her alanda insana ihtiyacımız var. Davasını unutmayacak mesleğini de kabiliyetini de de hak yolda kullanacak. Doktora olan ihtiyacımız da büyük. Mühendise olan ihtiyacımız da büyük. Ticaret ehline olan ihtiyacımız da büyük. Yani birçok alanda düşünen Kafasını yoran, hakkı, hak bilerek hareket eden kardeşe ihtiyacımız var. Onun için ille de şer'i ilim. Osmanlıların son yıllarında ve insan arasında sanki başka alanda okuyan insan suçlu gibi kabul edilmiştir. Halk tarafından, devlet tarafından kastetmiyorum. Birçok elemanımız eksik olmuştur. Ticari alan çok defa Yahudilere, Ermenilere kaptırılmıştır. Halbuki yani Allah Resulü ticaret yapmış, Ebu Bekir ticaret sanki Müslüman ticaret yapamaz. Müslüman Müslümanca yapar yani her şey olduğu gibi Evet zekat düşen bir miktarda altına aynı cinsten ödenmek haçlığından karşılığından mı boç karşılığından borç olarak verilerek altına zekat düşer mi zekat düşen bir miktarda altına aynı cinsten ödenmek karşılığında herhalde borç alarak verilerek yani borç alarak verilerek altına zekat düşer mi bu biraz çok net değil yani soru şöyle yani e, borçlu olan insan kendi durumuna bakacak ben borç aldım borcum var o borcumu varlığından düştüğüm zaman artan miktar zekat miktarına ulaşmıyorsa vermeyeceğim demektir ama borcun zekatı olur mu bunu inşallah konuşacağız borcu alacak güçlüyse zekatı vardır. Kimin verir? Mal sahibi verir. Boş borçlu, borçlu olan insan vermez. Alacaklı olan o malın neticede sahip olan insan verir. Evet. Tekrar bu konulara döneceğiz. Onun için çok üzerine durmadım. Bayanların itikadi için kendi evi dedi. Itikafı için kendi evi dedi. Müsait değilse birkaç arkadaşıyla başka evde girse olur mu? Ee, başka ev töhmet getiriyor mu? Getirmiyor mu? Talebe evi ve benzerisi olur. Bir başkasına ait ev ise ev mahrumiyetini de düşünün. Şunu düşünmeli, bunu düşünmeli. ve da o evde sırf kalıyor. Yani bir kadın var, evde erkek yok. O kad kadın o evde oturuyor, öyle olur. Ama normalde bir kadının en uygun, kendi evinin uygun hale getirdiği bir köşesidir. Orayı kendine mescit olarak seçtiği bir köşesidir. Doğru olan odur. Evet. Bir de evi evi denorlanmış olur. Eve bereket gelmiş olur. Hayır gelmiş olur. Diğer çocuklarına da annesinin hali işte ninetin hali örnek de olmuş olur. Son aylarda başörtülü kızlar jip'lere biniyorlar. Diye ağır eleştiriliyorlardı. Ailesi zengin olsa da binemez mi? Ve biner diyenlere karşı Allah Resulü Hazreti Ömer Hazreti Ebû Nasıl ee, yaşamış diye karşılık veriyorlar İslam'da zenginlik nasıl ne olmalı nasıl bakacağız bu konuya bir sürü kızlar sordu hocam eh, eminim <gülüyor> deminki söylediğim içinde bunun cevabı var yani Müslüman daha düzgün arabaya binemez denilemez ama arabayı kullanırken tavırlarıyla ne olacak tevazusunu kaybetmeyecek burnu havada olan kaybeder İnsanlardan ayrılmayacak, onlarla kaynaşacak, onlarla iç içe olacak, bir gerçeği daha unutmayacak. Hiç arabası olmayan, yolda yürüyen, belki ormanda çalı toplayan, ahırında hayvanıyla meşgul olan bir kadın senden de benden de hayırlı olabilir. Allah katında daha dereceli olabilir. Bu gerçeği hiç unutmadan tavrını alacak ve mütevazı olacak. Yani binemez demiyoruz ama hava atan olamaz. Zekatını vermeyen de olamaz. Hava atmayacak ona göre çarpacak. İslam'da zengin olan yadırganmaz ama tekrar ediyorum. Zenginliğini gösteriş için kullanan, sınıf farkı için kullanan, başkalarını küçük gören insanların kendileri küçülürler. Bu gerçeği unutmayınız. İki, gündemden diyor. Bu gündemden bıktım zaten. Süt bankasına nasıl bakınız? Evvela şunu diyeyim. Biraz da tenkit olarak, olarak söyleyeyim. bazen durup dururken kendi başlarına iş açıyorlar. Önümüzde o kadar ciddi meseleler var ki süt bankası kurmak senin neyine? Çünkü o kadar ciddi bir şey ki de doğru bulmuyorum. Tekrar ediyorum. Çocukların süt itmesi güzel bir şey de Milli Eğitim Bakanlığı ya günlük bir de günlük süt gelecek, depolanacak, Sınıflara taşıyacaksın. Dağıtılacak. Her gün bu ve yıllarca devam edecek. Ya şununla ham edelim. Daha dün çocuklara kitap verilmiyordu. Şimdi kitapları elini buldu. Güzel bir şey. Hizmet olarak yadırgamıyorum ama girdiğin külfet çok büyük bir külfet. Karşılığına teşekkür yerine bir de cızbız edip duruyorlar. Girme başına böyle bir belayı açma. Yardım etmek istiyorsan fakir olanlarına organik şey için yardım et. Şu et bu et veya süt almak isteyene kapımız açıktı. Bir süt şeyi kur. Ver, evet, ver, evet al, Etsin gitsin. Başına dert alıyorsun. Uğraşıp dur. Ya ben çocuk mu okutacağım? Süt hamallığı mı yapacağım? Bilmem ne onu mu idare edeceğim? Vaktiyle bir milliyetin bakanımız demişti. Millet deyip duruyor. Şu okullar olmasa bu bakanlığı gayet güzel idare edeceğim diye. Sen okullar var tamam idare ediyorsun. Bir de başına süt belası çıkarttın. Şimdi bir hesap yapmak lazım. Yani ne getiriyor? Bu ne kadar devam edebilir? Bu bir külfet değil mi? Eğitimcinin bu işi mi? Bir taraftan özelleştirmeye çalışıyoruz bir sürü konuyu. Bir taraftan sırtımıza yük yüklüyoruz. Bunu şunun için demiyorum. Süt kıymetlidir, almalıdır, çocuklar da emmelidir. Vakti vaktiyle bizim talibelik devremizde de bir süt çıkmıştı. Amerikan sütü. Süt tozu geliyordu. Kocaman kazanlarla karıştıra karıştıra talebeler süt pişiriyordu. Dibinde şu kadar bir karış tortuk alıyordu. Bardak getiriyordu millet evinde. Bardaklar da çok defa kırılıyordu. Naylon bardaklar şu bir süt aktarı. Biz köy çocuğuyuz. Evde süt dolu. Gidip okuldan süt içiyorduk. <gülüyor> Evdeki inekteki taze sütü bırakıyorduk. Öküldü, ö, şeydeki, okuldaki süt tozunu içiyorduk. Bir tereyağı geliyordu. Tereyağından başka her şeye benziyor. Biz o tereyağını yiyorduk. Üstelik ben Vakfı Kebirliyim. Vakfı Kebirli de dünyada bulunmayacak bir yağdır. Urfalılar meşhur oldu, bastırdı. Vakfı Kebirli'ye de ekmek kaldı ama Vakfı Kebirli'nin daha güzel olanı tereyağıdır. Çok güzeldir. Hiç katkısızdır. Ve tamamen çimenlerden yayılan hayvanlardan elde etmedir. Çok güzeldir. Şimdi ben o tereyağını yemiyorum. Amerika'dan gelmiş. içerisinde neler olduğunu bilmediğim tereyağından başka her şeye benzeyen makine yağına daha çok benziyordu. Onu yedik. Bu ve benzer. Bir işe yarıya ne vardı? Beyaz ekmeğini. Biz, biz mısır ekmek beyaz ekmek görmediğimiz için beyaz ekmeği güzeldi. Ondan hoşlanıyorduk. Millet süt içmemek için kaçıyordu. Şimdi başımıza iş açtık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Kadın sütünü, insan sütünü korumak ne kadar zor bir şey. Kavanı sağlayacak. Kavanozu alacaksın. Üzerine kimin olduğunu yazacaksın. İçin mikrop besliyor mu beslemiyor mu Nedir içinde ne var tahrir edeceksin. Ona göre yapacaksın. Ya bunu yaptın, yani mantafon inanın sütü değil ki 10 kilo 20 kilo için yapacaksın. Bunu yarım kilo süt için, 250 gram süt için yapacaksın. Ona arşivleyeceksin. Şimdi bir de yani diyor, diyor diyor ki işte kız dünyaya getiren kız çocuğuna verecek bu sütü. Yani böylece iki kız yani evlenmeme veya problemi olmayacak zannediliyor. Ama düşün yani bir annenin sütü kız çocuğu oldu öbür kız çocuğu oldu. Bu iki kız çocuğu tamam birbiriyle evlenmez bir şey oluyor süt kardeşi olurlar, problem olmaz. Peki ana, o sütü veren annenin öbür çocukları ne olacak? Sütü hemen hepsi kardeş oluyor. Kız oğlan hep kardeş oluyor. Niye o tarafını düşünmüyorsun? Şimdi hadisenin büyüdü yana falan çocuğu emsin diye verdin de o emmedi yanındaki çocuk emdi. Tabii bir şey daha var, biraz latife yolda söylüyorum ama ciddiye alın. Ya süt sütü bozuk birinden geliyorsa, yani kaç tane Müslüman anne rastgele birisinin sütünü oradan şey yapacak da veya adını yazarsa yazsın da çocuğuna verecek. Ya başlarına biraz büyük iş yani çıkattılar da tahmin ediyorum. Yani farklı bir şey yapalım, hizmetele, ufuk açmak, hizmetle güzel bir düşünce. Başım üstünde yeri var. Ama oturacaksın ilk önce, bu benim başıma ne açar? Pratikten nasıl uygulanır? Bir de sadece kendi aklına akla kabul etmeyeceksin. Oturacaksın dostlarla, eline, boyuna düşüneceksin. Pratikte gerçekten nasıl uygulanır? Ne olur ne olur? Yoğuracaksın, yoğuracaksın, pişecek. Ondan sonra millete sunacaksın. Şimdi baştan sunarsan sonra şimdi nazar altından kalkarlar. Ben de merak ediyorum. Tamam. Bir adım atacaksın. Ben kendi çocuğuma sütü bozukların sütünü içirmem. İhtiyat sahibi bir insanı hacca yollamak zekat olur mu? Olmaz. Eline parayı vereceksin hacca yollamak zekat olmaz. Tamam O şahsın kendi mülkü. Senin verdiğin parayla hacca gidebilir mi? Evet. Kirada oturup belli bir mal varlığı olmayan ancak sadece geçime ait mi? Geline ait mehir olarak verilen 1009 takı altını. Öyle mi? Bulunan bir aileye zekat düşer mi? O altın kimeyse, kime aitse ve bu insanın borcu yoksa veya borcu var ama var olan malı bolcundan yaklaşık 80 gram ve daha yukası o bölüme gelmedik 80 gram. Bir başka ifadeyle yuvarlak ifade söyleyeyim. 8-10 bin liradan fazla artıyorsa o zekat verir. Tamam öyle düşün düşününüz. Başka varlığı olmasa bile demek ki var. Var borcu borcundan arttığına göre. Bu, bu konuları tekrar ediyorum. yani Geleceğiz, inceleyeceğiz ve o konulardaki bütün sorunuza inşallah cevap vereceğim. Bugünkü Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimize diğer miliseci verilir elbette verilir. Elbette verilir. Yani tam e, varlıklı olsa bile memleketinde i̇bn Sebil'dir. E, ayrıca çoğu da muhtaçtır. Suriye'nin normalde gelir seviyesi Türkiye'nin 4-5 katı düşüktür. Yani Suriyeli bizim yaklaşık olarak modern dünyanın içerisinde ilk şey diyeyim bizim normalde 40'lı 50'li yıllarımızı yaşıyor. Ekonomik olarak o seviyedeler onu bilesiniz. İdari olarak da şeflik yıllarını yaşıyorlar. 40'lıklı yılları yaşıyorlar, tek partili devreyi yaşıyorlar. Siyasi olarak da kahalleri budur. Anlaşıldı. Kendi Etnonya yani ülkelerindeki ekonomik durumları da çok iyi değildir. Bir vakıfta kermeste çalışıyorum. Kermes paralarını sigortam ödenecek. Kermes paralarıdan sigortam ödenecek olur mu olmaz mı? O vakıf sigorta parası ödüyor. Yani oradan kazanç elde ediyor. Bununla yanında çalışan insanın sigortasını ödüyor olabilir. Olabilir. Aynı zamanda vakfın diğer işlerini de yapıyorum. Yani vakıfta çalışan kabul ettik. Biz de olabilir. Şifa için Yasin toplanır mı? Şifa için Yasin okuyun, toplamayın. Şimdi birisi çekip duruyorlar, ben de mi? ne için hayırdır dedim işte şey olarak. Sonra sor dedim, başlarına bir sıkıntı mı geldi, yardımcı olalım, edelim, gidelim. Telefon etti, sordular, biz bunu niye yapıyoruz diye, oğlana yeni araba almışlar, çabuk ödensin diye. Ölen biz arabasız geziyoruz şu şey, anlar. Şey Mehri müeccel olan zekatı verir mi? O bölüme gelmedik ama söyleyeyim tabi tab şey olarak. Mehri müeccel mehirler zayıf alacaklardan sayılır. Alınca öder. Almada aldıktan sonra öder. Tamam. Aldıktan sonra öder. Alıncaya kadar ödemek zorunda değil. Olur. Tek tekrar vurgulanacak o konular inşallah anlatırken bunları da ışık tutacak şekilde anla, anlatırız. Wassallallahu ala sidi al-Enbiyai wa al-Mursalin wa akhir <gülüyor> da'wana rabbil alamin lillahi taala al